İnsanlar günaydın hepiniz. Sabahlar da buluştuk yine. Şahane bir zamanlamayla karşınızdayız. Saat 8.30'da. Bunun bir anlamı var elbette. Neden? Perşembe sabahında 8.30'da geldiler programa diye düşünüyorsunuz. Bunun elbette bir anlamı var. Hoş geldiniz Ispahir Hoş bulduk. Bence bir anlamı değil bir esprisi var esprisi daha esprisi çok. Bir esprisi yani var. Ya çünkü orada anlam çıkarmaya çalışırlarsa o biraz zor. Evet daha böyle esprili bir şey var. evet. Hoş ama, bir espri var. Ama burada. o da tabii e, bir anlık bir espri ...gün boyunca. Bir mesaj o yani. He, o gün boyunca. O ya yarın bu... program başlayınca oradan ortaya çıkacak. Şu anda ortaya çıkmasın. Tabii şimdi, tabi şimdi e, böyle an, yapınca komik oluyor. Yani anlatınca çok komik oluyor da yapınca komik. Acayip komik. Ya. Şu anda bizi gidiyoruz yarın siz de güleceksiniz yani. Şu anda çünkü tam anlamadınız. Bayağı iyi. Yani bayağı bayağı ben... iyi besbir. Evet. Sevgili dinleyiciler öncelikle... E... ...bir üzücü haber vererek başlamak istiyoruz... ...bugün biliyorsunuz Türk Radyoculu'nda... E, ...dev ...bazı anlayışları da değiştirecek... E, ...yeni bir... E, ...çalışmaya imza atacaktık... ...Fatih Erkoç ve Sinan Erkoç'un hayatından... ...kesitler neredesin be birader... ...diye bir... E, ...yeni radyo oyununa başlayacaktık ama... E, ...Oktay Demirci... ...maalesef dün gece... E, ee, ben yemin, çok Yok e, Bugün e, Didem de vedalaşıyor Didem Sudan'a gidiyor Didem Sudan'a gidiyor Biraz da vedalaşacaklar e, Yani, vedalaştı. yani. Her şey Açık açık söylediğimize göre Bunu da açık açık söyleyebiliriz Onlar da vedalaştılar herhalde O yüzden e, Çünkü bir gün iki günlüğüne gitmiyor sevgili Biraz uzunca mı gidiyor Onun için bir vedalaşalım e, Yeniden merhaba demek için Çok <gülüyor> gereklidir <gülüyor> O yüzden <gülüyor> Ama... Hiç rahatsız etmedik sabah. <gülüyor> tabii tabii hiç aramadık bile yani. Aa, Aa, elim telefona abi. gitmedi ben hiç şey yapmadım. Hani Oktaycığım ne yaptın ne ettin. Ama onu ben çok şey halini çok seviyorum. <gülüyor> çok mutluyum içimiz yeni öğrendik. <gülüyor> <gülüyor> Yerin <gülüyor> çok mutlu olacak. Yerin <gülüyor> çok mutlu olacak. Nasıl olsa mutlu olacak günlerimiz yakındır. Mutlu günler yakında Ege. <gülüyor> Doğrudur. Fahri hep öyle diyorsun. Öyle aldım paralarını. Fahri de bırakalım. bana bundan sonra. Öraz'ım. <gülüyor> tamam sen de bana. Öraz Çünkü bir sürü bir şeyler yapacağız. Ondan sonra e, bunların oturmasını istiyorum. Nasıl sen bugün üstüne şu ceketi oturtmaya çalıştın ya. Ya yani Bu tarzı oturtmaya çalışıyorum. Tak diye oturdu bana. Tak oturdu. Jilet gibi, yılan gibi. Markası da belli. E, markası da belli ne bu? İçinde Pat yazıyor. Atem. Atem. <gülüyor> Niye Atem? Olur canım ya? <gülüyor> ben göremiyorum. Bu. Oktay. Aa, <gülüyor> Oktay demecinin vazgeçilmez markası. <gülüyor> silik bir marka olduğunda hemen uzaktan görünmez. Evet yani silik. İçine mi, girdiğin olur, zaman evet. bağırır. Evet. Yani uzaktan bağırmaz öyle çok. İçine girdiğin zaman bağırır. Hatta sana da bağırırlar. Bağırırlar doğru. Ee... Buyurun efendim ne oldu ne bitti dünyamızda? Gazetelere dünyanın... de yeni dokunmuş gibi. Yeni hakikaten. Daha hiç açılmıyor. Tabi bu mu? da bir espri sevgilinin yani icra. Yoksa saatlerdir okuyorum gözlerim şişti okumaktan. Şimdi... Ee, şöyle bir ön sayfalara bakıyorum ee, çok önemli bir olaylar e, neler ekseriyetle ön sayfada oluyor zaten ekseriyette tabii çünkü ben de dikkat Haberle. ettim umumiyette buraya yazıyorlar bak önemli olay sen şimdi formüle 1 ile ilgilendin mi ben formüle 1 ile ilgili dün aklıma bazı şeyler takıldı kime soracağımı bilemedim bana hatta şöyle söyleyeyim bana sana sorayım o zaman formüle 1'de evet. ne zaman takılıyor bak oktayla beraber Ankara Radyosu'na giderken oktaya da sormayayım dedim bilmiyordu şimdi yalan yanlış Malibin bir şeyler mi? söyler evet. benim canımı sıkar diye. Daha doğrusu ben bir iki soru sorarım bilmedikçe iyi şey, ben de tam heveslenip sonra da hevesim kursağımda kadar bilmediği için diyerek hiç ona sormadım. Ama sen biliyorsan çünkü e, spor kanallarını falan izliyorsun bazı teknik şeyleri biliyorsun. <gülüyor> yani. Şimdi bu bir de evet canım. Bütün arabalar aynı kalitede mi? A kalitede mi diyorsun? Yani, yani ne bileyim hepsinin e, teknik şeyi motor hacmi silindir falan filan. Hepsi aynı. Ne değişiyor? Ee, çok ufak tefek değişiklikler ne yapılıyor. Tip? Ne tip değişiklikler? Mesela arkaya böyle spoiler taktırma gibi mi? arkaya yok. Onu da yapıyoruz yani. Onlar o... peki şey her yıl değişiyor mu? Nasıl? Bu yıl motor hacmini şu kadar çıkaracağız diye yoksa baştan zaten... beri hep aynı mı? Ya belli şeylerde ne derler onu? Zaten hani sen orada millet 2000 motorla yarışırken sen orada 2500 motorla yarışmıyorsun. Öyle bir durum yok. Yok. Ama çok küçük oynamaları vardır. Formula şu motor hacmi en fazla Ta bu kadar olur. E, tabii tabii. Yani o herkesin araba hani bir, bir takım küçük farklılıklar o, o da mühendisliklerin hani her arabanın motor yapısı farklı ya. Esprini bu ayrıntılarda yapılacak. diyor. Esprini ayrıntıda bir de pilotlarda gizli. Hmm. Pilotaj da biliyorsun çok önemli. Bir de o işte hiç, yani herkes aynı arabayla kullanınca esas iş pilotun maharetini Yok, oluyor. Yok işte taktiklerin belirlenmesi falan filan onlar da önemli. Tekerlek değiştireceğiz mi? Benim i̇şte bildiğim o. İşte ne kadar yağmur. benzinle çıkacak. İşte şeyin durumuna göre bakıyorlar. Bazısı diyor ki ben full depo çıkarım çıkarım. Full böyle. depo çıkarım. Full depo veririm arabayı diye varmış. E var falan böyle şeyler var. Ondan sonra orada değiştiririz. Orada bir benzin alırım. Lastikleri şöyle yaparız falan filan. Vakumlu lastik alacağım. Kış lastiği alacağım diyen bir sürü pilot var. Peki her yıl Yeni arabalarla mı çıkılıyor öyle yoksa araba. bir araba var sabit hep o araba mı? Yok canım sürü arabaları var onların 2-3 tane yani zaten takımlar ikişer tane. 98 2000 model evet, arabalar. var. 98 hakikaten. Sen bir iki isim söylesem sağ, söyle desem mesela formüladan kim söylersin? Valla emekli olmuştu ama dün galiba pistlere dönmüş döndü, o yüzden şumaer diyebiliyorum. Evet pistlere döndü Ferrari'den gitmişti hatta şöyle söyleyeyim Ferrari'den gittiydi. Ferrari'den giden ee, Ben Ferraresini satan Bilge Mercedes alıp gelmiş. Mercedes demek ki Ferrari'den ayrıldığından beri yalvarıyor mu adama? Valla yılda 7 milyon euro olacak. Bu adam aslında az bir para gibi geldi ya bu formüle için. İyice düştü. Eskiden bayağı iyi kazanıyorlardı tamam, bunlar. Ama de değil ki esas bu adamın para kazanması. Nerede? Elene bir tane çikolata verecekler onu tutacak al bir milyon daha. Abi hiç bozmuyorsa çikolatayı alın bir tane ayakkabı tuttuşturun eline. Böyle bir geliri var ya onun. Evet tamam reklam geliri vesaire iyi diyorlar da eskiden sanki daha çok oluyorlar gibi geliyordu takımlandı. Buna demişler ki Şümayar demişler bunu. Hadi biz sana Bunun kafadan bir girme vereceğiz. Ama bu reklamıyla, meklamıyla 15'e 20ye bağlanır demişler. O da tamam abi demiş. Ben biraz da Mercedes kullanayım demiş. E tabi Almanya sonuçta. Tabi. Öldü bir durumu var. Yani bunlar genetik olarak zaten Mercedes'e Yani. Yapıyorlar. Her Alman bir gün Mercedes kullanacağım diyor. Ne diyor? Ich bin aynı Mercedes diyor. Ich bin Mercedes. Doğru. Aa, yani işte o bir e, ön sayfa haberi. Bir ikinci önemli sayfa belki evliler birlikteliklere... E, bir darbe indireceksin ama. Evet. E, dört yıldır Brad Pitt'le yaşayan Angelina Jolie... Ee, sadakat ilişki için çok önemli değil diyor. Dedi çok eşli ilişkilerde de sağlıklı beraberlik yaşanabilir. Direkt yüzden... e, hadi demiş. Bu evet. da sana 2010 kıyam. Ya evet hakikaten. Yoksa Brad Pitt'e mi demiş? Brad Pitt artık beni biraz hoş görsün. şu kadından ayrılsa o kadar memnun olacağım ki Sevmiyor kadar... musun sen bu Anjel Ben hocam? bu hakikaten bir rahatsız oluyorum yani. Ben bu kadın ilk Angelina Jolie, Angelina Jolie diye patladığında da nesi var bu kadının sırf dudak Allah, hakikaten. Demiştim. Dudakları... Bugün yavaş yavaş bazı insanlar bunu kabullenmeye başladılar. Brad'de ben de birbirimizi kısıtlamıyoruz. E yani işte oraya gidiyoruz. Buraya Brad gidiyoruz. Brad'de şey, ne alakası var ya yani? ne? Allah Allah öyle şey olur mu? de zaten bir sakal bıraktı ya onun rahatsızlık. Çok kurumuna. bir de o da şey adam ne yapacağını şaşırdı. Kendini çirkin bir enteresan olayım diye sinire verdi daha doğrusu. O sinirde esinler sakal bıraktığında güzel olurdu. Gene yakışıklı olurdu. Böyle, o Kim... Legends of the Fall'da Brad Pitt'in Brad Pitt olduğu zamanlarda o sakalları bıraktığında millet içi... Eriyordu, eriyordu Brad Pitt'in bir sakalının teline bir göbek atan kızlar vardı. Yani şimdi çok magazin konuştu falan diyeceksiniz ama çok magazin ama bunlar da önemli şeyler. Sevgili A, yani, yani yani yani ee, şimdi Allah'ım yarapayım ya bunlar çok enteresan. Bu Merlin mensin denen bir abimiz var diye evet. değerli büyüğümüz böyle enteresan makyajı. Makyajsız hiçbir şeye benzemiyormuş Ege. Hani ya. gerçi makyajı da... Bir... Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Efendi bir adamı mı? Şu, şu siyah ceketli adam mı? Şu, Efendi bir adam da değil. Orta yaşlı bir Amerika ev hanımı gibi. Ha, ev hanımı mı ona mı benziyor? Yani biraz kilolanmış, kilolanmış Öyle zayıf hali yok. Maşallah iyi yemiş bu aralar. Yengeniz iyi bakıyor demiş. Valla iyi bakmışlar. Gıdım çıktı demiş. Konserlere ara verdi, gıda çıktı demiş. Al sahaya da gidemeyiz bu aralar demiş. Ee, i̇şte bu... Bir bakayım bakalım magazin haberlerinden bu kadar yeter. Bakalım başka neler var? Fahir bir gazetelere bakmak ister misin? Ee, biraz bakmak isterim açıkçası. <gülüyor> o zaman istersen ben sana güzel bir şarkı çalayım Hayır Çünkü ihtiyacım var senin böyle şarkılara. Şöyle biraz eskilere gidelim leşimizi bulalım. Ondan sonra da gönül gazeteleri arasında yolculuğumuza devam edelim. Eyes of March We Call 103.1 Radio 3'de Modern sabahlarda, perşembe sabahında. Ey yavrum hey, e. be. Efe günay, <Gülüyor> Efai biraz da konuşalım artık. Yani çağdaş yayıncılık biliyorsun her şeyden önce konuşma üzerine inşa edilmiş bir yapıdır. Yani ve bu yapı da... Ee, baya kâgir bir baya baya baya şimdi o zaman hemen biraz önemli haberler verin bakalım ne oldu ne bitti diye Birincisi şey Belis suratına e, bu şey ince geçiren de. adam süm süm elinin içine şey koymuş yani, e, sivendirle buran adam sivendir vurmuş ha e, affetmiş onu İtalya baş affetmişti canım her gün affetmişti yok öyle şeydi de bu baya hani her şeyle e, kişisel olarak daha affediyorum mahkemede ceza vermemeli falan demiş Hmm. Yani, şikayetçi, olmuyor ya şikay şikayetçi olmuyorum. Ya ben şikayetçi olmuyor Onu dövdüreceğim demiş. O kendi artık e cezasını Allah'tan bulsun demiş. Ha, ha, çok Gitmiş güzel. Papa'ya demiş. Papa'dan bulsun demiş cezasını. Papa en güzel ceza'yı Papa verecektir diye o öyle affetmiş. Geçen gün bahsettiğim bir adam vardı hatırlıyor musun? Ankara'da rekor kıracak. 363 tane, e 365 tane kişiyi tıraş edecekti benim haberim yok ondan Senin haberin yok mu? <gülüyor> ee, Ercan Buyruk katlı berber 24 saatte 365 kişiyi tıraş etmek için rekoruna başlamıştı Bitirmiş rekoru da kırmış En son tıraşlar eşek tıraşı mı? Alabruzları mı sana bırakmış? Nasıl yapmış? Valla normalde benim hesaplarına göre 4 dakikada bir kişiyi tıraş etmesi gerekiyordu ee... Oturmadım bunu hesaplandı değil mi sabah sabah? sabah sabah niye, hesap, niye yani beni Traş edemez mesela 4 dakikada. Neyse işte bu normalde 4 dakikada tıraş edemez. Yani Eşek tıraşı olur işte. Düzenli olarak berbere giden adamlar vardır ya mesela. İşte 15 günde bir, 20 günde bir giden adamlar. E, öyle bellidir gidiyor, yani. E ben mesela işte 2 ayda bir gittiğim için. Ya canım sen ameliyattan gidemedin Ege. Hani sen saçları bugün şey yaptırıyordun bu arada? Afro mu? Ha, afro mu? Afro e, Yapacağız bir alt. ara işte. Bizim öyle bir ara dedikten sonra da bu aralar berbere gitmem lazım dedikten sonraki bir ay süreçte berbere gider. Çok güzel. Yani benim o, o yüzden biraz işim uzun oluyor. Yani mesela düzenli berbere giden adamın zaten berber baktığımda bu adamın modeli bu. Tık tık Taşlar tık mi? bitiriyor. Ben gittiğimde bu adamın modeli ne? Bu adamın şekli ne? Bu adam 98-2000 model mi? Eski diyor? kayıtlara ulaşmaya çalışıyorlar kafadan. O vakit oluyor ama düzenli giden adamı hakikaten 4 dakikada yapabilirsin ya. Yani tık, ben... tık tık tık enseyi düzen. Kulak üstünü al. Tepeden iki tane tık tık tık. E, al, abşap, vur makası. Yalnız makas yani kullanmak hiç böyle şey ilkokulda falan hani bir dönem ödevi olur veya bir defter hazırlanır, haritalar kesilir, yapıştırılır falan. O ama saç sert cismi kezerken parmaklar acır. Ama sonra da gene makas kullanmakta el şeyi olmaz mı ya? Ama berber kalmaz mı? Yok berber makası böyle şeydir. Çok hassas mıdır? Ya hassastır, yumuşaktır. Tıpkı berber teni ya. gibi mi? Ha, aynen berber teni gibi. Ee, 363 kişiyi kır e, keserek kırdı. Ben de eşek tıraşı yapıyor falan zannediyordum, gayet güzel makasla falan tıraşını yapmış. Ondan sonra. En başta öyledir ya. Geceleyin zorlanmış bir tek. Hmm. Gözde tavuk karası var herhalde. Yok ondan değil. Tavuk arasından değil geceliğin olacak adam bulmakta zorlanmış. Ha tabii doğru. Ben yani Gecenin üçünde dördünde de insan tıraşı olur ya şey demişler. Ercan Bey oğlum kesme yavrum şeytanın şeyi olur diye. Yani bir de şey yaparsan gece gündüz hep aynı hızla kestiyse gecenin bir vaktinde 150 tane adamla bu adam meşgul olması lazım. 150 tane hadi arkadaşların dostlarını bulsun gece. Ondur, 10 20 tane 20 desin. tane de 150 adamı nereden bulacak? Evet, sıkıntı yani Aç diye falan koysalardı bundan şeyi Bence her saatte adam var Nerede toptancı halindeki ee, Orada esnaf, da belki 24 saatte Yok yok anlaştığı bir takım yerler varmış Ankara Top, e, toptancı hali Falan filan Taksiciler Bunlar hep bir araya gelmişler e, gidip de. E, Bu kadar adam bulmakta sıkıntı Yıkama falan yok tabi bunda bu Yok dakika yok yok yıkama yok i̇şte En büyük sıkıntı da o Evde demiş kafanızı yıkayıp gelin O yüzden 363 tane kafayı yıkayan adam vardı <gülüyor> Ankara'nın çeşitli noktalarında Maalesef Bu önemli bir gelişmeydi Guinness'e onu... girmiş mi vermiş mi girdi, girdi girdi. Daha dur hemen sen de zart diye nasıl Tamam onaylandı onun gidişi gelişi falan Bir haftaya paraya yatırım demişler Guinness şey ya ne? Para çok bu işlerden. Her rekoru kalkışana bir tane temsil okumuştuk ya beraber. Ha, ha, tamam adamdan para. Yani oluyor, biz abi. biz beş bin pound alıyoruz, geliyoruz, yememizi, ismemizi karşılıyorsunuz, biz de bakıyoruz rekor mu değil mi diye sonra söylüyoruz. Ee, yani bu da bu adam cezada da para verecekler, üç beş bin şey verecekler rekor diye kur olmaz. Ya çok önemli bir konuya gireceğim de ha, Ege ben sana şunu söyleyeceğim ya sizi bu kızı okuduyorsunuz Fransızcalar öğreniyor Sarkozy döneminde biz de öğreniyoruz Siz de öğreniyorsunuz Sarkozy döneminde Fransa Uha, geçti peki soruyorum Halin yarın öbür gün büyüdüğünde ona mini etik giydirir misin giydemez misin? Kime soruyorsun şimdi bu soruyu? Sana şey soruyorsun yani? Çocuklar duymasın dizisinde baba, baba, baba falan diye mi? Hayır canım kaç yaşındayken diye soruyor evinizde. Büyüdüğünde dediğinde 25 yaşında. Demiyorum. Yani ben şöyle söyleyeyim. Moda ise giysin. Moda, moda değilse, değilse. Gene giysin. Bence moda değilse değişin. müdahalede bulunurum. Nasıl? o tip şeyler geçti. Baba mus çorap. Yavrum geçti o tip şeyler söylerim yani. Neyse mus çorap hiç geçmiyor. Baba pantolon etek. Kızım geçti o. O yani... Böyle şeylerde müdahalede buluyorum. Adeta bir danışman gibi. Peki Fransız hükümetinin aldığı son şey artık ee, ucu size de dokunur. O melek yavrunu uzunca bir süre ki eğitim hayatı boyunca mini göremeyecek. Mini etekle, okula gidemiyor. Çünkü. Gidemiyor. Fransız hükümeti öğrenciler için yeni bir e, kılık kıyafet yönetmeliği yayınlandı. O saçlar demiş efendi gibi olacak pazartesi yönetmeliğe göre. Ee, yönetmeliğe göre kendisi e, Kendisi yönetmeliğe göre çamaşırı gösteren Düşük bel pantolonlar Efendime söyleyeyim mini etekler kendisi yasaklandı Sağlıkla ilgili olabilir bunlar ya beli açıkta oluyor da ondan üşütüyorlar diye mi? Evet var <gülüyor> çok ciddi Allah Allah Mini bu... mini eteklerle gidiyorlar. sonra hepsi böyle şey oluyor. Neydi orası? Fransız Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir teyze mi var bir köşede? Evladım bunlar açık şey oluyor oralarını örtsünler ya da güzel bir şey bağlasınlar yavrum. Bir çıkmayın öyle çıkmayın demişler. Ee, şimdi başka neler yasaklandı? şimdi ben burada isim falan vermeyeyim nereye bağlı. Yalnız neden öyle bir durum var yani Hı -hı. şimdi sınıfta yine etekli kızlar efendim ondan sonra böyle işte düşük bel pantolonla. Hoca çıkıyormuş da bir şey anlatacak. Düşen kalemin silginin kalem tıraşının haddi hesabı. Habire kalem düşüyor. Habire kalem düşüyor. Kim? Kimse kalkıp da tahtaya bakmıyor. Hocalar da şey demiş yani. Bir de bazı düşük bel giyenlerin de kalemlerini atıyorlarmış aşağı. Ay Onlar eğisini alsınlar diye. E tabi. Kalemler düşüyor. Onlar alırken yani kalem kutusu düşüyor falan çatır çatır. bütün sınıf yerde. Ve öğretmen ağlayarak çıkmış. Ağlayarak. Ben ömrü hayatımda bu kadar çatalı bir arada görmedim. görmedim de. demiş hakikaten. Yemek kursu mu veriyoruz demiş. Ee, ders mi anlatıyoruz demiş. Ve ben de böyle hayatını, böyle de hayatına başlayacağım. 4 gündür hiç bir sayfa çeviremedik demiş kitapla. Acı. Acı ama gerçek işte. Ne yapacaksın? Neyse ki bunun da önüne geçildi diyoruz. Ve neşemizi bulmak için stüdyomuza dönüyoruz. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor. Fahir Öğünç ile günün gazetelerine bakıyoruz. Fahir Bey buyursunlar. Ya kimle bakacaktı? Ha güzel güzel böyle bir coşkuyu bağırın çocuk. Başım ağrıyor. Hay nasıl başım ağrıyor. ağrımıyor çok... ağrımıyordu az önce başın. Ne oldu şimdi başın Ben ağrısı? dedim ya işte az önce yayına girmeden dedim ya çok fena başım ağrıyor diye. Birden mi bastırdın? Birden birden artarak şiddeti artarak devam ediyor. Neyse onu hallederiz. Bir e, haber verelim şeye. E, üzücü haber ayrılık haberleri. ama verme ayrılık haberleri ya işte ne güzel. Dostluk haberleri veriyordun, Belsconi affetmiş. Affetti falan diyordum da işte yılın son günleri her şeyleri artık ortaya dökmek Doğru, istiyoruz. Doğru, bombalar patlıyor. Bombalar Bütün patlıyor. yıl sabredenler şu son günlerde tutamadılar kendilerini. Bunlardan biri de Cem Uzan, bunun karikatürünü çizmişler. Cem Uzan'la ile Alara Hanım, hı hı. E, ayrıldılar, boşandılar. Eee? E, e, diyeceksin ki bu ne? Evlilikler başlar, evlilikler öyle, Magazin figürü değil ki bunlar. Ha, nasıl değil, nasıl değil, nasıl nasıl öyle magazin mi kaldı ya? Yani e, şimdi Cem Uzan'a güzel bir tane şeyini yapmışlar. de orada e, bu Cem Uzar anacım diye e, yapmışlar da şu şeyi yapınca ben o lafı duyunca bir rahatsız oldum. Bu Alara çoktan uzadı bebişim diyedi. Bebişim diyor. Bebişim bir tane espriler falan. Birbirlerine bebişim diyen çiftler. Herhalde bu karikatür size bir mesaj vermek için. <gülüyor> yani bu işin sonu iyi değil. Bugün... Bebiş yarım memiş olabilir o yüzden bebişler birbirlerine çekici düzen versinler ne diyecekler artık ee, canikom desinler klasiklere yönelsinler tatlım desinler bir tanem desinler ama bebişlerle memişlerle, memişlerle. Birbirine karışmasın. Ee, bu arada Alara hanımda şeymiş ya ben de aynı yaşta. Şöyle bir bakıyorum da. O, sana Ozan, iyi şanslar bebişim diyorum Faiz. <gülüyor> Teşekkür. Sen nasıl bu haberi kendine gene yontabildin anlamadı onu ben. <gülüyor> Aler -al Oza'nın senle aynı yaşta olması. Cemus'un şey beğenisini sağlarım diye düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> Aynı yaş. Çünkü insan bir şey alışınca devamlı arar, arar, arar diye düşünüyorum. Ee, boşandılar Amerika'da bulunlardı. bir imzalamışlar gene ee, şey sözleşme-mözleşme varmış. İhanet durumunda bir zırnık Alaman demişler. Şey diyorum diye mi sözleşme? Ee, bir Bundan sonra. <gülüyor> Bebiş olarak geçecektir sözleşmeler. Işte bebişim olarak geçecektir. Taraflardan Cem Uzan. E, bundan sonra bebişim olarak. Geçecektir. Ad, geçecektir diye. E, Alara Hanım aldattı diyorlar. Hmm. E, tabii şimdi o orada yurt dışına kaçınca böyle Fransalarda. Kadın Ceyiz'de ne yapsın? Aldattı demeyelim de şeydir yani burada. E, hoş da bir bayan. Hiç yani bilmem, hep gözler onun üzerinde tabii ki. Ben sadece <gülüyor> Rahat bırakmamışlar. Uzan'ın şey sıkıntısı yaşadığı neymiş. Alara. Mavi gömleği ütüledim mi? E hepsi mavi gömlek zaten. Bir de terliyor da hatta hatırlarsan. Aa beyaz o oğlan. Beyaz gömlekte. Beyaz gömlekte aynı ha, gömlekten 4500 ben... tane yaptıra. Terliyor terliyor gömlek ütülerdi. Ziya demiş bizi böyle evlendi. Bizim sözleşmemizde bu yok demiş. Bu kadar gömlek ütüleme diye bir şey yoktu demiş. Ve zaten böyle çok e, pis pis iddialar. Hani evlilikte de böyle iddialara girilir ya. Çiftler arası iddialar. Gönlektir ütülemede de mi? Sen e, bürgele giriyor musun iddiaya? Giriyorum. Nesine mesela? Şimdi şöyle yapacağım. Yemeğine falan fılsızlığına. Kut kolasına. Ya öyle değil be. Bir, şeyin değil, bir şey yaptırmaya hiç girmiyor musunuz? Bugün sen benim kölem olacaksın. Böyle bir şeye hiç girmiyor musunuz? Hayır. Öyle kölelik falan yok mu sizde? Kölelik şeyi yok bizde. Ya hiç kölelik şeyine iddiaya girmediniz mi? Bir zaman bizim eve Abraham Lincoln gelmişti. Kaldırmıştı köleliği hiç olmadı mı? Sonra sinemada onu furdular. <gülüyor> yok bizde kölelik şeyi yok. Yani bu. Herkes bu... kendi kararlarını kendim verebiliyor. Ya o değil o. Ya bir itaya giriyorsunuz. O iddianın neticesinde de kaybeden taraf öbür tarafın kölesi olacak. Bir gün süreyle. Yok öyle kölelik anlaşması yok. Allah bir Allah daha Allah sol ya. istersen. Daha çok saçma geldi ya. Bu nasıl hiç ben bunu anlamadım ya. Ne güzelmiş köleliği tekrar canlandırmaya çalışmak. Sembolik olarak. Güney tekrar yükselecek. <gülüyor> ee, i̇şte <gülüyor> onların öyle iddiaları falan var. Hep ütüsüne giriyormuş Camus'un. Sen ilişkide güney tarafında... Gü Güneyler mi, Kuzey'liler mi oluyorsun? Yani... yani ben zaman zaman öyle bir şeyim olmuştur yani. Güneyliler... Ha yani hani iddia olarak ortaya ya yani Bu en çok istediğim şey. Yani böyle hani... hiç. Kabul görmüyor nedense insanlar şey oluyorlar Bir rahatsız oluyorlar Bizde de hiç köleliğine iddiaya girmeyen insan Sizde ne gireceğim ben manyak mıyım Ne, ne tip bir köleden bahsediyorsun sen <gülüyor> Nasıl ya, bize de kö Kölelik yani, tektir canım biz de yani, aramızda kö ne köleliğine iddiaya girsek ki? Ben de yani işte sana çay getireyim Kahve getireyim alışverişini yapayım falan Bu tip kölelikler ama sen başka tip bir kölelik Düşünüyorsun Hayır canım kölelik tektir yani Oturacaksın işte yemeğin gelecek. Suyun gelecek. E biz niye öylesine iddiaya girmiyoruz seninle? Beraber yaşamıyoruz seninle belki ondan olabilir e mi? Daha da zor değil mi işte zaten o zaman tadı çıkar. Evdeyken ben beni arayacaksın. Göre. E ne oldu abi falan di? Bugün köle, Abi, abi sen Efendim, şey diyeceksin. şimdi ateşi çıktı, o yüzden abi ben geldim Ne diyeyim ben? E ne olacak kölenin öyle şeyi oluyor mu? Ya bizim işte kızın ateşi var, o yüzden beni değil de başkasını kamçılasan diye bir şey var mı? Yok, yok. Yani onu şey. Ben ha. de evde ondan da zevk Arabaya atacağım mesela gelirken yolda beni sattılar Satır, güle güle. Ay o kökleri bir daha seyredebilir miyiz? Köklere tekrar dön. Aslında bir de extra bir kökler. Benim hayatımda iki önemli dizidir yani. Buluruz aslında onu ya meraklısıysan gerçekten. İstanbul'da bir bulmuştuk hatırlıyor musun? bir, bir Videocuda. Oyn... Hayır be. Nasıl? İsmini vermek istemediğim bir kanaldı böyle bir, e, bir televizyon kanalı. Ama yıllar önce bir gitmiştik. Sene 2003 Öyle 2004. televizyonda oynuyor muydu herhalde? Televizyonda Tekrar o... döndürmüşler. Dön, döndürmüşlerdi ama böyle herhalde çok randıman alamadılar. Hmm. Yiğicin'in bir saatinde köklere seyrettiğimi çok net hatırlıyorum. Yani hangi kanalda hatırlamıyorum onu. O zaman, o zaman sen hatta hatta birilerinin göster. elinde şu anda kökler var. açtı işte ya doğru birinin elinde kökler var o kökler bana gelecek. Öyle, Öyle ya, da böyle. ya da böyle. Evet ee, çok beklediğin e, o önemli gelişme oldu bu arada onu da söyleyeyim sana. Neymiş o gelişme? Çocuklar ülkemiz ne cenneti? Ülkemiz ne cenneti adeta bir ne demokrasi cenneti. Demokrasi değil mi başka ne olabilir? Ee, ne? Ben bilmiyorum başka. Yani biraz... demokrasi cenneti diye biliyorum ülkemizde. Ne var ülkemizde en çok ne var? Ülkemizde ne çok en çok zenginlik var. Hayır, dünya dünya var. dünyanın bir şeyi en çok ülkemizde var. Nesi var dünyamızın? Ha, bir şeyi? ne işe yaradığını bilmediğimiz madenimiz olan bor mu? Evet efendim Bugün bor. Bugün değil ama gelecekte en önemli maden olacak. Valla bor madeninden araç yakıtı da üretildi. Hem de ülkemizde bir Türk teknoloji firması araç yakıtı üretmeyi başardı. Gerçi çok affedersin. Patates kızartması yağından da ha, üretiyor yani, yani. O kadar yerin dibine gitmeye gerek yok. Şu ekmeği bancağını arabaya koy dediler. Ee, şimdi bu üretilen yakıt. E... Çok güzel bir yakıt demiş. Çok güzel. 5-10 yıla kalmaz var ya süper olacak diye. Benzinin fiyatında baya bir düşme olacağı tahmin ediliyor. Bakalım. Hatta şöyle söyleyelim. du bakalım demişler. Ee, güzel. Şimdi böyle küçücük bir şişede gösteriyor da elinde. Böyle, demiş, böyle, bir, böyle bir koca bir kaya şey gibi Bir bor madeni var Burada Araba bor... bir hafta gider demiş 300-400 kilometre şehir içi yapar demiş Çok tipsiz bir maden oldu. Gerçi madenlerin hepsi böyle e, saf halinde biraz tipsiz Altın bile tipsiz ya Aa öyle deme de Altın mi? yani şimdi şurada yeri katsak Altın çıksa o hali bile güzel pırıl pırıl Şöyle hafif onun bir tozunu alacaksın. Ondan sonra pırıl pırıl Geç karşısına bak Seyret ya bu borsa seyredilecek bir şey değil. nasıl bir şey şeklini de bilmiyoruz ki onun. İşte nasıl diyeyim kaya tuzunun böyle böyle halicesi gibi bir şey yani. Yavan değil mi? Yavan, yavan yani görüntü olarak yavan ondan koca kayadan ma böyle e, biz e, çay bardağı kadar çıkartmışlar onu başarmışlar. Bakalım bundan sonra göreceğiz 10 yılda e, ve e, şey demişler benzina 10 kat daha düşük olacak. Şimdi benzinin litresi diyelim 3 lira Evet. Kaç lira olacak o zaman 10 kat daha ucuz olursa? Ne olacak? 30 kuruş mu olacak? 30 kuruş olacak. 30 kuruşa. Depo kaça doluyor senin mesela şu anda? 165'e doluyor Fire. Kaça dolacak? Oo süper. 16 buçağa. E ben o zaman hiç trafikten arabayı kapatmam o zaman. Sabah Hayır. akşam vur vurur çalışsın işte. Olasır üstünde bırakır. Zaten araba fiyatları da şey olur o zamana. Benzin Ama çok güzel. O çok güzel oldu. Çok güzel, çok güzel, güzel bir gelişme olsun diye ben de. Bunu Ama ben dediğim... gene de benzinimi alırım Faiz. Tabi onun kokusu ayrı. Yani onu, to... hakkın o kokuyu koyacaklarsa bora dönebilirim. O yani yeni dolmuş arabada böyle bir tatlı benzinin kokusu vardır. Hatta o benzincilerde o şey vardır ya onun böyle bir. E, ne, mı? Buharı mı benzin buharının böyle bir görüntüsü vardır. Nerede vardır? O? Ya böyle işte pompadan falan böyle senin şeyinden depondan sızar. O pompalı kokan diyorsun benzin kokusu. Böyle oksan. bir hafif böyle bir hare dalgalanma falan olur bulanır görüntüler. Ha ha ha ha. Onu ben arıyorum yani benzin. Açalım ah benim. Açalım. Ah yani borla o sağlanacaksa tamam. Her tarafın bor kaplatayım ben. Yani e, bu çok önemli aslında böyle hani biz burada şaka falan diyoruz ama gerçekten bayağı. Bayağı bayağı, bayağı, önemli. bayağı önemli yani. Ondan sonra bunlar güzel. Bunlar evet. güzel. Reklamlarla coşup daha da güzel haberlere doğru el ele Fahir. Senle hep daha iyi el ele. Good nighten, good nighten, Radyo Tünel sinir sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fahir Oyunç ile günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Oktay'ı bu stüdyomuzda arlayamıyoruz. Her zaman onu gördüğümüz yerde Oktay'ın sandalyesinde bu sabah onun anısına bıraktığımız bir tomar eski gazete var ve mikrofonunda da her zamanki gibi e, kapalı tutuyoruz. Zaman zaman Oktay buradayken de yaptığımız gibi onun anısına. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. E, Oktay aramızda olsaydı o da bunların konuşulmasını isterdi. Böyle olmasını isterdi. Evet. evet buyurun efendim. E, şimdi bugün bakıyorum gazetelerde yılbaşında ne yapıyoruz sorusuna e, cevap arıyoruz. E, yılbaşında ne yapıyoruz beyler? Ee, bizim ne yapacağımız belli Sözüm size sevgili dinleyiciler Yılbaşında ne yapıyorsunuz? Yılbaşında ne yapıyorsunuz? sorusuyla karşı karşıya kalan insan e, yani hiçbir şey yapmak istemese de bir cevap vermek zorunda ya hiçbir şey yap, yapmıyorum demek de zor geliyor insanlara. Tabii. Ya, arkadaş... ya ne yapıda, yani işte evde oluyor e, e, e diye böyle bir e, kıvranarak bir cevap vermek zorunda kalıyor. Yılbaşında ne yapıyorsun sorusuna cevap bulmuş olmamız aylar öncesinden çok büyük bir mutluluk. Hakikaten e, çok da e, e, ezici de bir şey yıl başında ne yapıyorsunuz sorusunu soran adam genelde hani bir şey yapan adamdır yılbaşında Doğru. yapacak olan adamdır ha biz bulduk ne yapacağımızı ha, yani... şimdi, o çaresizlikte sorulan bir soru değil ya yılbaşında ne yapıyorsunuz biz ne yapacağımızı biliyoruz da... diye sorulmaz ama e, o da onu soranlar da o daha ezikçe bir şey birine evet. çesinseniz ne yapıyorsunuz yılbaşında e, şimdi kısım işte alternatifler üretmeye çalışıyorum şöyle bir baktım dışarıda yılbaşı geçelim. dünya para. İngilizce ateş bahası ee, Bazı işletmeler Gece yarısı belli bir saatten sonra Noel Baba kılığında sucuk ekmek dağıtacaklarmış ee, Ama sucuk ekmek Baya bir eğlence O Noel Baba nereden çıkarıyor ekmeğin sucuğu ona bir bakmak lazım evet, En ya. son yani o Noel Baba'nın çünkü Noel Baba'da alkollü olacak o saatte. Sen sucuk ekmek diye alıyorsun buradan buyurun diyecek adam. İçine ne eti koydu. Ne eti koydu yani o ne tip bir şey geldi. En büyük sıkıntılardan bir tanesi. Yılbaşındaki aktivitelerden bir tanesi bugün... Noel gazetim... Baba kalmıyor ki bizde de ne kadar garip böyle kendimize yontmuşuz şeydi. Noel Baba'nın görevi bugün. Noel bu gece değil mi o şey 24 Aralık? Tabi tabi bugün bugün bugün evet. bugün. Christmas dedikleri gün bugün. Kutlayalım o gün bugün. O isteyen dinleyicilerimizin Krizmosunu. Ama Noel Baba da bundan sonra gidiyor zaten atlıyor. Beni bir daha yılbaşında beni sucukla ekmekle uğraştırmayın. E, o bir gün. hafta esprisi ne? Yani Sen bir onu bilirsin aram. ege. Nedir bir hafta espirisi? İşte Krizmos sonra yılbaşı niye 31 oluyor? Christmas'ı yılbaşı e, Takvimle 23. ilgili bir şey abi. Bir şeysi yok mu yani böyle? 9 güne uzatılmış bir tatilden falan böyle. Te zamanında şey yapılmış. Köprü tatil uygulaması. Köp... Herhalde Romalılar köprüde, onlar yola köprüye meraklıydı ya. Evet. Köprü tatilinin ilk uygulamasını yapmışlar. Yılbaşına kadar uzatın demiş. O başka şeydir herhalde bilmiyorum onu. Ha, iyi. Ama Noel Baba yok yani yılbaşında. Teknik olarak. Teknik olarak. adam istirahatte. Ben bir diyor bütün gece bacalan bacaya girmişim diyor. Benim bir de yılbaşına bana ne sucuk verdireceksiniz. Noel Baba yok. bir tek Christmas'ta mı? Christmas'ta ve başka nerede yapacak... ...adamın esprisi bu ya... He. ...kışın karlı günlerde... ...gelecek, verecek esprisine gidecek... Ha, ...doğru ya... ...erçi şey bu Noel Baba dediğimizde biliyorsun yani... ...şey şu anda... ...Koko'nun yılbaşı promosyonunda ...bulduğu Noel Baba kıyafeti... ...bu kırmızılı kıyafetler çok güzel demişler. O da oturmuş kalmış yani. Normal ha. Noel Baba bildiğin Demre'deki efendi adam yani. Canım, hafif tri... böyle uzun uzun sakalı. Hafif böyle bir kibar sakalı var. Hatta böyle saçlarda da uzun beyaz değil. Açılmış hafif saçları. Oradaki heykelden anladığımız kadarıyla. Ve öyle yünlü münlü gocuklar giymiyor. Onun yerine güzel evet. ketenler giyiyor. Ha, beyaz ketenler giyiyor. Tarıklı olur demiş ya. Tabii canım. Tiril tiril giyiyormuş. Sandaletleri çekiyormuş ayağını Güzel o dönem öyle yani. Şimdi Ne bacadan gireceğim. Bocası mı var milletin demiş. Baca ne ya demrede baca mı var abi Hakikaten ne işin var bacadan şey yani Ama işte böyle Artık popüler kültürün Noel babası Her halükerde bitiyor bu gece adamın işi Sen niye ona sucuk veriyorsun Git başka adamı getir Işte çeşit çeşit mesela Bihter Behlül de dağıtsınlar öyle bir şey olsa Ne? ile Behlül kılığına girseler onların da kılığında ne var ne giyecek onların diye. kılığında şey öyle deme Bihter'in kılığında sen, aa, sen Neyse, o diziyi seyretmiyorsun o dizinin en büyük esprisi markalar konuşuyor mi? markalar, markalar coşuyor esas o değil de Bihter'in annesini oynayan 75 yaşındaki güzel kimdi o kadın eskilerden Hmm. Hani e, adı bizde saklı. Teyde e, tüm güç. <gülüyor> Neydi o kadın cezinede onu hatırlamıyorum. tüm güç. Ha, o, o kadının kıyafetleri zarafeti. O her yerde konuşuluyor. Yani her yerde dediğim kadınlar arasında bir me, e, konu. Yani marka giydiğinde şeysin, bihtersin. Marka giydiğinde benlik. Bir tek marka giyiyorlar. O Adnan Bey var ya Adnan Hı -hı. Bey. Geçen hafta ben bile artık öğrendim şey diye bakıyor. bu kazağın markası şu diye. Hadi canım o kadar. E zaten onlar da şey markalar giyiyorlar böyle mesela. Ee, şimdi marka verebiliyor muyuz? Hayır, veremiyoruz. Ya bir keşke verseydik ya. Maalesef veremiyoruz. Pahalı markalar mı? Çok. Sen fiyatlardan ver işte. Fiyatlar ne vereceğim yani mesela hep aynı markadan mı giyiyor Adnan Bey hep aynı markayı mı Adnan söyleyeyim? Bey hep aynı markadan giyiyor Adnan ama... Bey'in markasının taklit eden var mı Aldatılan adamın vazgeçemediği giyim tarzı diye sunulmuş olmuyor mu o marka Yok canım o böyle hani böyle... Fettan kadının vazgeçemeyeceği takılar Yani şöyle söyleyeyim hani böyle ee, dizinin sonunda hani teşekkürler çıkar ya. Hı hı. şufu falan filan diye. Oralarda tam baktım çok hızlı geçerken göremedim ama çok sağlam markalar yani. Çok görüyorsun. iyi, bayağı iyi markalar. Markaları iyi. sen biliyorsun Fahir. Bizim bildiğimiz marka belli. Ha, belli. Oktay'la artık Ege'nin tartışı aynı, aynı çizgiyi taşıyorsunuz. Ben de diyorum bir şeylik var sende bugün böyle. E, sakillik var diyorsun. <gülüyor> Yok sakillik <gülüyor> demeyeyim de yani. E, bir kendine güven var üstümde. Oktay'a has <gülüyor> güzellikler diyorum ben. E, kolay değil Fahir. Evet. Neyse şimdi ben yılbaşı diyeceğim sana. Yılbaşı eğlencelerinden bahsetti. Yılbaşı. Ne, neresini sunuyor? Tamam. Sucuk ekmek. Noel Baba. Soslu, en büyük ekmeği. eğlence şöyle söyleyeyim en büyük eğlence belli bir saatten sonra e, işte gece çorbası falan değil yılbaşında işte Noel Baba'nın sucuk, sucuk ekmek ekmeği. dağıtması en büyük esprisi buydu ya. Yani. Onun dışında gene aynı gene aynı gene aynı çılgın işte bir de sürprizler diye bir şeyler yazıyor ya ortaya. Evet. Sürprizler dedim masalarda düdük bulacaksınız üfleyince o uzayacak. Bir de anlamadığım bir şey var hiç ismini duymadım mesela DJ Orhan diye birisi düşün. <gülüyor> Ve DJ Orhan. <gülüyor> DJ Orhan'la müthiş şarkılar. Müthiş şarkılar. Ben DJ... mesela en son yılbaşına dışarıda girdiğimde e, güzel nezih mekanlardan biriydi ve işletmeci e, şey yapmamıştı. Geri sayım yapmamıştı. Ya, hakikaten ne Allah Allah ne enteresan. Ben de ne sığır adam dönmüştüm. <gülüyor> sizin sizin de Nada'daydı galiba değil mi o yılbaşı. <gülüyor> o, o yılbaşı öyle de bir yılbaşıydı. E, yılbaşında açılmıştı orası. Yılbaşında açılmıştı bir geri sayımı yapılsaydı ya. ya ondan sonra işte. yılbaşına girdiğimizi anlamadık. Öyle geçti o 2008 senesi. Ne güzel geçti işte. Ne oldu? 2008'den mi? E, ondan önceki seneler o kadar sayıldı da ne oldu? Ben, ne güzel yılbaşına girdiğimizi anlıyorduk. 198 diye onun i̇şte bir şey var. Bir bağırsı sonra. Yavan mı ban? Allah açma o zaman yılbaşı gecesi. Yılbaşı gecesi tamamen yavanlık üstünde, Yavanlıktan kazanıyorlar. Noel babanın sucuk ekmek dağıtması çok mu asil davranış? Değil. E işte bu. Yılbaşı dediğim bu. Vallahi doğru işte ondan sonra da ben işte bu tür şeylerden elimi eteğimi çektim yani. Sen şimdi gitsen mesela ne bileyim böyle bir e, hani Hristiyan nüfusun olduğu bir yerde. Mesela Noel Baba bir tane çocuğu bütün yıl beklemiş Noel'de hediye alacağım hediye alacağım diye beklemiş çocuğu sucuk ekmekle e, bu da bu seneki hediyen dese o çocuk onu Noel Baba'ya bir sucuk ekmek yedir. Noel Baba der ki ben, ben kaç yaşında adamım. Hangi geyiğe şaşırır mı? Yıllardır Noel Baba'yı böyle yediriz şey yemedim diye. Vallahi doğru söylüyorsun ya. İşte yani ne bileyim ya ben otur şeyleri bir türlü bünyem e, şey yapamıyor kabullenemiyor. Yılbaşı dediğin tam anlamıyla yılbaşı yaşamak istiyorsan yılbaşıyla ilgili tüm yavanlıkları bir arada. Bir arada. Geri yani... gece o kağıt şapkaları da takacaksın. Ağzına o fıttırı fıttırları da alacaksın. Kedi Bunun, dilimi neyse artık o. İki şey var yani. Yamanlığın iki ucu var. Biri ev yamanlıkları. Tombalalı şeyli, efendim fır döndülü falan oyunlar oynayacaksın. Ondan sonra o onlar da artık böyle klasikleşiyor. Siz ne yapacaksınız mesela? E, 12'ye kadar sen yayındaysın da sizin de 12'ye kadar ne yaparız? E i̇şte o fır döndü, tombala falan gibi şeylerler. herhalde. Fır döndü evet. nereye gidiyorsa yani. Ha, yani peki ailenin geri kalan nerede geçiriyor? Ailede birinde toplanılacak herhalde Yemekler yenecek falan filan Gene büyük ihtimalle şey konuşulacak Bunlar çok yakıyor şunlar az yakıyor Şu kadar kombi yakın Falan filan yılbaşı dediğim böyledir aile, yıl aile için Bunların değerlendirilmesi yıl Bu aile içi yamanlığı bir tarafta da dışarıda da Aynı sohbeti çok paralar Vererek yapabiliyorsun yani Size orada ne geldi gibi bir şey oluyor Valla herkese ben şimdiden e, başarılar diliyorum. Ha, bunlara bir yeni e, seçenek daha eklemek isterim. E, ya gazete bunu tamamen uyduruyor. veyahutta da böyle bir şeyden bizim haberimiz yokmuş. İlk kez öğreniyoruz. Yeni yıl trendi. Yılbaşı öncesi yeni trend kişisel pul. Biz zamanında konuşmuştuk kişisel pulu. E, PTT'nin kişisel pul uygulamasına ilgi büyük. 165 lira ödeyip pul bastıran e, 1 milyon 400 bin kişi içinde ünlü isimler de var. Ne ben. yapacaksın o pulları sonra? Buyur. Bür mü dedi? Yani hayır ne demek ne yapacaksın? Bana en son diyen diye. Şişi Mehmet abiydi biliyorsun eski evimizde. <gülüyor> Mehmet abi bizim bu apartmanın girişinde beyir diyen bir adam. <gülüyor> yani pulu nereye, ben pulu nere ben ne? en son nereye pul yapıştırdım bana onu söyle. Valla o pul olsun yalar yalar yapıştırırım vallahi oralarıma buralarıma. Bana benim. pul olsun diyorsun. <gülüyor> bana yani. pul olsun yeter yani. O pulun tadı hiçbir şeyde yok vallahi. Nasıl özel bir malzeme sürüyorlarsa Hayatta hep onu arıyorsun bir türlü bulamıyorsun. O malzemeyi nereye sürseler diyorsun. Ben onun peşinden giderim. Onun peşinden giderim hakikaten öyle. 400 bin kişi içinde ünlü isimler de var. Ünlü 400 olmayanlar. bin kişi pul bastırmış. Vallahi en az 100 adet bastırılıyormuş. E bir şey de değilmiş ya. 165 lira. lira. Yani bu hani bir espri için. Kendimi ödüllendirdim diyeceksin. Kimlere gönderirsin onu? Yani ben pul yapıştırma nereye yapıştırılıyor bilmiyorum ki. Ne demek ya zarflara yapıştırılıyor. Hangi zarfa pul yapıştırdın Fahir sen en son? En son bana bir pul yapıştırdı gittim ee, Kırtasiyeden pul aldım pulumu zarfa yapıştırıp hemen posta kutusuna attım yakındaki. Bo, böyle öyle bir şey mi? Bana yakında bir posta kutusu söyle bir de pul yapıştır kaç pul yapıştırmak gerektiğini biliyor musun mesela? On bin ne? Ne yapıştırıyorsunza yapıştırıp yapıştırıp. Bayağı bir musun? zaman olmuş ya demek ki niye üstüne giriyorsun? Ben hayatımda yedim? hiç yapıştırmadım pul çok pul gördüm pul söktüm falan ha, ya, hiç yalayıp yapıştırmadın mı bir yere? Ha, şeyde yaptım. Ha. Yurt dışında yaptım. Ha, i̇şte bak yurt dışında hakikaten En son yurt dışında e, yalamıştım bunu. Yani, yani bu kart bir... atarken orada işte kartpostalı alırken pulunu da alabiliyorsun da bunun dışında bilmiyorum yani. Nasıl pul? Nasıl pul bu? De, nasıl pul atınca, bu? Nasıl bu? gider? Bilme... Şimdi bu makine gır gır gır gır diye geçiriyorlar mektup gönderdiğin zaman. Çok tabii o da şey kalmadı. Ee, ne derler? Onu tekrar. Bazı diyor adam meraklısıysa otur şu biraz yala diyor adam. Çok heveslilerini. Ee, ben bastırayım pulu bastırmada bir şey yok da Kime yollayacağım yani Canım sen pulu bastır Bastırdıktan sonra yollayacak birilerini buluruz ya Hiçbir e, şey evet. olmasa Oğlum, şey mi? Biz bir tane bir kendimiz üçlü bir şey yapsak Üçlü pul 55 liradan başı düşer riski paylaşalım dedim ben Ne tip bir riski Yalayamam mı riskini Hayır canım böyle bir şey işte bizim pullarımızı piyasaya sürelim Daha pahalıya satacağız Pahalıya niye satıyoruz canım? Aynı fiyata satacağız Risk nerede Ris satamadığımızı zaten yalayıp kendimizi yapıştıracağız. Yani, Burada risk, bu, bu, bu, risk sorusu. Burada win-win <gülüyor> durumu var yani. Win-win tabi canım win-win yapmaya çalışıyordum ben. Risk mi dedim ben orada. Win-win Anadolu diyoruz o zaman. Fahir Bey isterseniz ben sizi bir yine teşekkürlerle uğurlayayım. Dur ya bir çok önemli bir şey söyleyecektim o ya. O önemli şeylere bakacak. Çok vaktimiz olacak merak etme. Buyursunlar efendim size şahane bir şarkı Mika'dan dinliyoruz Rain 103.1 Radio Today yeah. Bir anla değişir İyi kalpli insanlar modern sabahların son dakikaları bunlar zaten duyduğunuz alttan ofis kaçkını diye bastırıyorlar bir taraftan ama biz son dakika gelişmelerini aktarmak için yeniden mikrofon başındayız. Buyurun Fahir Bey Çok önemli bir konu <gülüyor> demek ki o kadar da önemli bir konu değilmiş e, sesimizi çok önemli konu diye açmaya çalıştık ama olmadı ben yani e, son dakikaya kadar emin görmedim seni yani çünkü aktarsak mı aktarmasak mı e, yoksa biraz daha durulmasını mı beklesek falan gibi bir hava var Hayır, yani bunun tutulabilecek bir tarafı yok Ege'ciğim yani e, bunu paylaşmak zorundayız e, biliyorsunuz e, aramızda sadece bazılarında böyle bir durum var diğerlerinde yok hepsinde yok evet doğru evet neden bahsettim hepimiz çok iyi biliyoruz. 98 2000 model arabalar mı? Hayır. Müze kart. <gülüyor> müze kart mı? Abi? Müze kart. Ee, şimdi şöyle bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Programımızın şimdi orada okuyabildim ben haberi. Programımızın son haberi 1.1 milyon kişi müze kartlı oldu mu? E, tabii ki daha ne olsun. E, bunlardan bir milyon... Müze kartından bahsedelim. Daha e, doğrusu bir milyon kişinin müze kartından. Pardon çok senin için rakam ne kadar? Kaç milyon olmalıydı Ege bu haberi verebilmemiz için? 70 milyonduk bir ülkede 70 milyon, milyon müze kart. kart olmalıydı. Çok güzel. Müze kart, <gülüyor> müze kart. kart. E, Ankara'da da benim gibi... E, yani beni çıkaracak olursak 79.999 yani kaba hesapla işte 80.000 kişi benimle beraber. Müze kartlı. Müze kartlı var. Ee, yeni almıştım ben de. En çok İstanbullular ilgi göstermek. Müze kartlara. 500.000 kişi var. Peki Ankara müze kartı sen nasıl aldın Fahir? Ören yerlerinde. Ören yerine gittim ve müze kartı istiyorum. <gülüyor> ya orada mesela. Ören yerlerim rahatsız ıı, dedin. Yekten girmeye çalıştığında diyelim 10 lira ama müze kart alıyorsun 20 liraya. Müze kartla. Müzelere kadar öyle, istediğin kadar gir. Girdiğin kadar öde. Yok, girdiğin kadar ödemiyorsun. Bir kere 20 lira ödüyorsun. Her müzeye Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı. Ömür boyu mu bu? E Evladıyelik bir şey Yok, mi? yıllık. Yıllık abonman. Bitti güzel. müze kartı olsa. Nasıl öyle değil canım aldın tarihten itibaren ha, bir müze kartın diyor. daha geçerli ya yani. en az temiz onayı var o işin müze kartını istediğin gibi kullanabileceksin vallahi fütursuzca kullanmayı düşünüyorum 2010'da müze kartınla bütün kapılar önünde vallahi katılıyor. çok korktum bir ara cüzdandan müze kart gitseydi yanardım ki hırsız girdi ve müze kartı çalmadı görmemiş onu ben çünkü güzel şey yapmıştım kamufle etmiştim onu yani müze kartın Duruyor. <gülüyor> müze kartımız diyor. Eğer, yani eğer bu konuda stres yapacaksanız yapmayın. Panik olmayın. Müze kartım hala bende. Merak etmeyin yani müze kartsız birey, önce birey olmak için müze kart gerekir. Yani... İnsan olmak için müze kart. Yani nasıl e, insan müzede, müzelerimizde Hı. geçmişiyle e, karşılaşıyor, kökleri hakkında ipuçları ediniyorsa. Kökler, evet. Müze kart da aslında o köklerimizle aramızdaki en büyük bağ. Bağ, köprü. Müze aslında bizim kimliğimiz. Doğru. Nasıl yani? fotoğrafım el... var zaten. Kimliğini görebilir miyim dediğinde sen müze kartını çıkar göster. Tak çıkar. Bu benim yani geçmişimi de anlatıyor. Benim geçmişimi Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden sorabilirsiniz. Ne kadar güzel söyledi. Etnografya'dan sorabilirsiniz. sorabilirsiniz. Efendim, e, MTA'nın müzesine Siziniz. girebilirsiniz o müzesine girebilirsiniz. Hayır, onlara giremezsiniz. Onlara giremezsiniz. <gülüyor> Bu müze kartla oralara giremiyorsun. Oralara Oralara özel müzeleri... Özel müzeleri giremezsiniz diyeceksin. Ama kültür, Kim ve, turizm, gösterir? Tabi, kültür ve turizm bakanının 300 yaklaşık 300 müzeye bir yıl boyunca oh ferah ferah siz kapılarda kuyruklar oluştururken ben arka kapılardan gireceğim. Ha, öyle bir şey de mi var? Ya yani rahat tabii. Ve elleşme şansım var değil mi? Biz Ta, böyle ucuna biliyorsun. bakarken ben sen gidiyorsun bakayım sivri bir falan. yalayabilirim bile yani. Müze kartlı. Müze kartı. Tabi o müze kartı göstermek kaydı ile. Ne kadar güzel. Fahir bence <gülüyor> yani 2009'un son bombası diyorum ben. Yani olabilecek en güzel hadise. <gülüyor> Herkesin <gülüyor> müze kartlı bir yıl temenni ediyorum ben. Müze kartsız yıllar Geçti, olmasın artık. Bunca yıl müze <gülüyor> kartsız <gülüyor> geçirdim. Ha, <gülüyor> söyle. Bundan geçirdiği müze kartsız günleri acırım. Acırsın. Ama geleceğe artık umutla bakarım. Müze kartla geçirdim. <gülüyor> müze geçir. kartla <gülüyor> ...müze kart geleceğin kapısını... Ar ...hani böyle filmlerde kartla açıyorlar ya kapıları. Evet, evet. Sen de müze kartla geleceğin kapısını açtın diyebilir miyiz? Dedik bile. Demiş bulundu. Demiş bulundu bir kere. Sen kemerim. ve 1.1 milyon kişi, kişi... ...ve bence sizlerin araladığı kapıdan gireceğiz biz de. Ve biz müze kartlar hep birbirimize... ...kardeş diye hitap ederiz. Nasılsın kardeş? Kartiş mi? Kardeş. Kartiş mi kardeş? Kardeş. Yani kardeş. tabii orada... Ee, tırnak tırnak için içinde. Bir takım numaralar var anladığım <gülüyor> kadarıyla. Çok teşekkür ediyorum Fahir Bey. Gerçekten de müze kartının coşkusunu bir kez daha birebir yaşattığınız için bize. Sevgili dinleyiciler yarın sabah görüşürüz. Hoşçakalın.